Bismillah vesselam, aleyhi, ve Elhamdülillah Vessalatu Vessalamu Aleyhi ve Ba'd Dursul Lugatül Arabiyye kitabının birinci cildi altıncı dersin yeni kelimeleri Es Sadisu altıncı Hadihi müfred mühennes yakın için ismi işaret bu Uhtu El uktu kız kardeş Hiye üçüncü tekil şahıs O Aynı şekilde D da Manasında bağlaç Mikvatun El mikvatu Ütü Lii Sahiplik ifadeden harfi cer Derracetun El derracetü bisiklet Milagatun El milagatü kaşık Gıdrun el -gıdru, tencere Bagaratun El bagaratu inek El fellahu Çiftçi Enfun El enfu Burun Femun El femu Ağız Uzunun El uzunu Kulak Aynun El aynu Göz Yedun El yedu El Riclun El riclu Ayak Decaacetun El decaacetu Tavuk Dikun Eddi ku horoz sellellacıun esellacetü es buz dolabı Şayun şayu, çay çaykahvetün el rahvetü kahve seri on eseri o hızlı seri süratli meşribun el meşrihu doğu magriun el bu batı, Elhamdu Övgü, sena, yüzeltme Ümmün El ümmü, anne Nâhizetün En nâhizetü, pencere Yedinci ders Sâbiun es o yedinci Tilke, müfret, müennes e, Uzak için isim işaret, şu Veya o Mümarridatün, el mümerridatü Hemşire, hasta bakıcı Beddatun el bettatu, ördek kaz Beydatun el beydatu yumurta Medresetun el medresetu okul Camiatun el camiatu üniversite Nagatun el nagatu dişi deve Müezzinun el müezzinu müezzin Ezan okuyan kişi Hadigatun el hadigatü bahçe Sekizinci ders Es-Saminu Sekizinci Emame önünde ön tarafında Manasında mekan zarfı Halfe arkasında arka tarafında Manasında mekan zarfı Amerika Amerika Muğlağun el muğlağu Kapalı Irak Irak Sikkinun esikkinu Bıçak Suisera İsviçre İnkelterre, İngiltere İngiltere, Almanya Almanya, Müsteşfa El Müsteşfa Hastane, El Anne Şu an, şimdi, halen, zaman zarfı, Fransa Fransa, Semburetün El Yazı tahtası, Celese oturduğu, Mihrabun El Mihrabu Namaz Kıldırma Yeri Dokuzuncu Ders Tasiun Et Tasiu Dokuzuncu Fakihetün El Fakihetü Meyve Lezizun Lezzetli Usfurun El Usfuru Serçe Tairun Et Tairu Kuş Müctehidun El müctehidu Çalışkan Keslanu Tembel Dersun Et Dersu Ders Şehirun Eşşehirü Ünlü Meşhur İngiliziyetün el İngiliziyetü İngilizce sabun es-sabu zor el Kahiretü Mısır'ın başkenti Kahire medinetün şehir cev'anu aç aç olan atşanu susuz ezhadbanu sinirli mel'anu dolu lugatun el lugatu dil lisan el yevmu gün el yevme bugün inde yanında katında manasında zaman ve mekan zarfı mektebetün el mektebetü kütüphane kitaplık ellezi müennesi elletiği ki an en gıgı -gı manalarına gelen ismi mevsul bağlaç müstevsafun el müstevsafu sağlık ocağı mirvahatün el mirvahatü ventilatör ve klima Medresetü Saneviyeti Lise ikinci okul manasında Lise Vezirun El veziru Bakan Hadun El haddu Keskin İndonisiya Endonezya En Ennautu Sıfat Menutun El menutu Sıfatlanan Onuncu ders El aşırı Onuncu Ente sen, müzekker için sen, ene müzekker ve mühendis için ben bi, ile d, da i, U e, a ekleri getiren harf-i cer feten, el-feta genç, delikanlı kişi, erkek kişi zemilun ez-zemilu, okul arkadaşı Urudiyetun el Urudiyeti urduca lugatun el-lugatü Dil, nisan Yabaniyetün, el yabaniyetü Japonca Ebun, el ebu baba Mea, birlikte Beraber manasında zaman ve mekan Zarfı, tiflun Et tiflu, küçük çocuk Suğgun, et suğgu Çarşı, pazar yeri Er riyadu, riyad Suudi Arabistan'da bir şehir Et taifu Aynı şekilde Suudi Arabistan'da bir şehir El Medinetül Münevveratü Medine-i Münevverat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hicret ettiği şehir Zevc'ün Ezzevcu Eş Hasreten koca El Kuveytu Kuveyt ülkesi 11. ders El Hadi Yaşara 11. Uhibbu Seviyorum Manasında fiil Ehadun El Ehadu Bir Tek Ustadun El Üstadü Üstad Hoca Nebiyyün en nebiyyü Nebi peygamber 12. ders Es-saniye aşara 12. keyfe nasıl manasında soru edatı halun hal durum Suriye Suriye ülkesi müfettişün el Müfettişu, müfettiş teftiş eden kimse fetâtün el fetâtu genç bayan elleti müfret müennes için kullanılan e, isim Mevsul. El Medresetül Mutavasitatü Ortaokul. Halun el halu dayı. Haletün el haletu teyze. Ammun el Ammu amca. Ammetün el Ammetü hala. Ame. Malizya, Malizya ülkesi Ba'de, den, dan sonra manasında zaman zarfı. Şecaratün şeceratu ağaç. Sadigun Es Arkadaş